Merhaba. Gün geçtikçe ısınan dünyada gelişmelerin farkında ve atılması gereken adımlar için çevre ve mücadele haberlerini dinleyenlerin arasına hoş geldiniz. Önemli bir haberle başlayalım. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı yani bildiğimiz OECD'nin 2050 çevre tahmin raporu karamsar çıktı. Rapor'a göre 2050'de iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlık, su kaynaklarında insanları neredeyse aşması imkansız sorunlar oluşacak. 2050 yılında dünya nüfusu 9 milyarı aşarken buna bağlı olarak enerji tüketimi de artacak. Biyolojik çeşitlik ise azalacak. Rapora göre sera etkisi yaratan gazların atmosfere yayılması sonucu ortalama sıcaklıklar 3 ila 6 derece yükselecek. Bu ise uluslararası sözleşmelerde artık kabul gören 2 derecelik artış hedefinin çok daha üstünde. Küresel su ihtiyacının %55 artacağı belirtilen raporda 2050'de dünya nüfusunun %40'ının ise su sıkıntısı çekeceği vurgulanıyor. Hava kirliliğinin, insan sağlığının bozulmasına ve erken ölümlere yol açan önemli çevre faktörlerinden biri olacağı da belirtiliyor. OECD ülke, üye ülkeler bu ay sonunda Paris'te bir araya gelerek muhtemel çözüm yollarını masaya yatıracak. Ama onlar masalara yatıra dursun, biz ne yapacağız bu konuda onu düşünelim. Bugün dünya su günü. Ama Çin'de 500 bin kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor. Çin'in güneybatısındaki bulunan Chongqing kentinde uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle halk perişan. Kuraklık nedeniyle bölgede 200 bin çiftlik hayvanı da susuz ve 66.666 hektar ekili arazi kuraklığa mahkum. Bölgeye geçen Ağustos ayından beri yağmur doğru düzgün yağmıyor ve kuraklık devam ediyor. İklim değişikliği ile beraber kuraklık sıklığı ve uzunlukları da dünyamızda maalesef artmaya devam edecek. WWF Türkiye'den yapılan açıklamada orman kanununun 2A ve 2B maddelerini kapsayan kanun tasarısının ormanları yapılaşmaya açacağını ve yeni işgaller için zemin hazırlayacağını belirterek, söz konusu maddelerin ormanlık alanların tahrip edilmesinin önünü kesmek yerine yeni işgalleri teşvik edeceğinden endişe duyuyor, buna yasal zemin hazırlanmaması gerektiğini düşünüyoruz deniyor. Fiilen ve hukuken orman olan alanları bilim ve fen açısından yararı olmadığı gerekçesiyle, orman sınırlarının dışına alarak satışa çıkarmayı amaçlayan tasarı, ormanlarımıza yönelik büyük bir darbe. WWF Türkiye, ormanların korunmasının yararları konusundaki tartışmaların son bulmasını, anayasaya aykırı olan 2A ve 2B maddelerinin ise hukuk sisteminden tamamen çıkarılmasını talep ediyor. İzmir Foça'da pazar günleri kurulan yerel üreticilerin doğal şartlarda yetiştirdiği ürünlerin satıldığı pazar, Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından yeryüzü pazarı ilan edildi. Foça yeryüzü Pazarı'nın dünyadaki 28. pazar olduğu belirtiliyor. Slow Food Foça Zeytin Dalı grubu tarafından yapılan çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde giderek daha çok tanınan ve ilgi gören Foça Yerel Ürünler Pazarı bu özellikleriyle ile Slow Food hareketinin de ilgisini çekmiş. Pazarı yerinde görmek için Foça'ya gelen Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı Başkanı Piero Sadro İtalya'da 20, Lübnan'da 2, İsrail'de, Romanya'da, Avusturya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Bulgaristan'da ise Birer yeryüzü pazarı var, Foça'daki yerel pazarda artık bir yeryüzü pazarı olmuş dedi. Sanayinin neredeyse sınırsız geliştiği Kocaeli Dilovası'nda ilçeye hakim bir tepeye kurulması planlanan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi halktan büyük tepki görüyor. Sahil kısmı demir ve boya fabrikalarıyla üst tarafı çöp arıtma tesisleriyle kuşatılmışken ilçenin üst kesimlerinde de yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına karşı halk ve kitle örgütleri bir araya gelerek mücadele ediyor. Dilovası Turgutlu Mahalle Muhtarı Mehmet Şirin Barış, 50 bin insanın oturduğu dilovasında halkın sağlık sorunlarının nasıl çözüleceğini bilemediklerini kaydederek, yeni organize sanayi bölgesinin yapımı planlanan 6 okul ve inşaatı devam eden hastanenin bulunduğu alana kurulmaya kalkışılmasının ise büyük bir çelişki olduğunu söylüyor. Dilovasında vatandaşın sağlıklı yaşam hakkının korunması için hükümetin artık adımlar atması gerektiği çok ortada. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans sağlanmış ve inşa halindeki enerji santrallerinin Ocak 2012 itibariyle durumunu gösteren bir ilerleme raporu yayınladı. Kurulu gücü 53.561 MW olan Türkiye'de verilere göre halen 40.035 MW'lık enerji santrali ise lisanslı. Devam eden bu proje ve planların kurulu güç bakımından neredeyse yarısı ise iklim değişikliğine neden olan termik santrallerden oluşuyor. EPDK tarafından açıklanan verilere göre inşa halindeki 793 santralin 94'ü termik, 543'ü HES, 156'sı ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Ama güçlere bakacak olursak durum hiç de iç açıcı değil. Lisans almış termik santraller yapılabilirse ulaşacakları kurulu güç 19.492 MW, 543 HES yapılacak ise 15.584 MW, Rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı kaynaklarına dayalı ise sadece 156 projenin kurulu gücü 4958 megabat. Hükümetin acilen bu durumu düzeltmesi, fosil yakıt, kömür ve HES yatırımlarını durdurması, gazdan uzaklaşması ve yenilenebilir enerjilere ağırlık vermesi gerekiyor. EPDK artık verimlilik rakamlarını da açıklasa çok iyi olacak diyorum. Mesele sadece enerji değil, verimlilik de aynı zamanda yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.